Düşünürler Topluluğu Çocuklarla Felsefi Soruşturmalar Hazırlayan Özge Özdemir Herkese merhaba. Küçük Düşünürler Topluluğu programına hoş geldiniz. Bugün Kuzey Sarp, Ece, Duru ve Ömer Faruk... Küçük Düşünürlerimiz Hazırlar Tartışma için. Ben Özgü Özdemir. Ee, geçen hafta biz bir, yani iki hafta önceki programda bir konuyu tartışmaya başlamıştık. Konumuzda Adil Paylaşım'dı. İki Bana Bir Sana adlı kitap üzerinden. O tartışmamız yarım kalmıştı, güzel de gidiyordu. Şimdi kitabın geri kalan kısmını da bu hafta tartışalım istedim. Hikayede bir mantar paylaşımı söz konusuydu. Ayı iki bana bir sana diyordu. Gelincik hayır iki bana bir sana diye. Bunlar bir tartışma yapıyorlardı. İlk ihtiyaçlarına göre tartışmışlardı. İkinci adımda harcadıkları emeğe göre paylaşımı tartışmışlardı. Şimdi hikaye şöyle devam ediyor. Ayı diyor ki ben mantar yemeyi daha çok seviyorum. Gelincik diyor ki hayır mantar benim en sevdiğim şey. Şimdi burada yine ikisi... Ben daha çok seviyorum, sen daha çok seviyorsun diye daha çok paylaşıyorlar. Bu nasıl bir kriter acaba adil paylaşım için? Duru. Hocam şimdi yani yine eşit olsun ama yani kendi yemeklerini de ikisi de aynı şeyi seviyorsa kendileri ormana gidip kendileri toplayıp pişirebilirlerdi. Ama mesela ayı e, toplamada iyiyse... Kırlangıç mıydı? Yok gelincik. Bu gelincik hiç kimsenin yani aklında gelincik, kalmıyor. Gelincik de yıkamada ve pişirmede daha iyiyse böyle bölüşüp olabilir ama yani şimdi e, ayı aç ilke edip şey yaparsa olmuyor yani eşit olmuyor. Yani bu kadar benim isteğim diyorsa kişiler diyorsun yani bu kadar... Bireysel istekleri söz konusuysa o zaman hem toplasınlar hem pişirsinler bireysel takılsınlar diyorsun sen galiba. Evet. Tamam. istek çok bireysel, çok öznel bir konu. Eğer böyle bir durum varsa herkes bireysel olarak yapsın işini madem dedi Duru. Aksi takdirde eşit paylaşsınlar. Ece? Aslında hocam e bunlar, bunların bir birleşme yani birbirleriyle aynı anda e nasıl desem buluşmalarının bir nedeni vardır. Ya da Nasıl desem eğer birbirlerini sevmiyorlarsa buluşmazlardı zaten ya da paylaşamıyorlarsa ya da aralarında biz daha önce bir sıkıntı olduysa yapmam yani bu, bu buluşmayı ya, gerçekleştirmezlerdi. Demek ki daha önce bu olmamış ve bu ilk defa olacak bir olmuş bir şey. Hı hı. Buna da bakarsak e, paylaşmaya belki hazır olmadıklarını düşünebilirim. Onun dışında e, ben düşünüyorum ki bazen küçüğün de büyüğün de almaması gerekebilir. Bazen ne bileyim elimizde yeterli kaynak fazla da olsa gereğinden fazlasını almamamız gerekir Küçük, büyük, doyduysak. Ee, i̇şte orada bir tane daha var. Onu da yiyeyim kalmasın diye düşünce o farklı. Hı -hı. Bir de arkadaşım yemesin ben doyduğum halde ben yiyeyim anlamında. O biraz bencilliğe girer. Belki arkadaşının sıkıntısı varsa doym doymamışsa ya da Hı -hı. açsa o hala. Her o şey yani şey yani bu insanların yani. işte bu insanlar diyorum işte ben hani bu iki karakterin bir ilişkileri var. Dolayısıyla bunlar birbirleriyle o yüzden bu konuyu tartışıyorlar. Ve ilk kez de belki ilişkilerinde böyle paylaşmakla ilgili bir sorunla karşılaştılar. Ve aslında bir anlamda teste tabi tutuldular yani. Peki Ömer, Faruk? Hocam bence burada e, şu şekilde yapılan tartışma çok anlamsız. Çünkü e, benim bildiğim adalet kavramında hocam istek o kadar önemli bir şey değildi. Yani hı hı. E, istek için yapılan çaba ve neler yapıldığı önemlidir hocam ve risk faktörü hocam o yüzden hocam buradaki isteklerin karşılaştırılması bence saçma olmuş ee, yani benim görüşüm saçma olmuş açıkçası ee, o yüzden hocam bence e, bu şekilde yargılarak gelmiş anladım adalet tartışılıyorsa diyorsun ee, istek tartışmanın şey, ben, e, çok para istediğin diye gidip çalışan birinden para alabileceğim anlamına da gelmez ya yani benim de çalışmam ve ya risk almam gerekir. Anladım. Sen her zaman emek ve riske bakıyorsun. İstek zaten adil paylaşımda bir kriter olamaz. Yani istem herkes oturduğu yerde ister, değil mi? Bunu mu söylüyorsun? Evet hocam. Peki, kuzey sarıp semişe diyecek misin? Ben daha çok istiyorum. Ben daha çok istiyorum. Hayır, Tamam. Sonra şöyle diyorlar. Ama ben çok açım diyor ayı. Öbürü diyor ki ben de çok açım. Bak midem gurul diyor. Bu nasıl bir kriter? Şimdi burada kriter ne ya da hani? Ece hocam ben ilk önce benim dediğim yere vardı olayını fark ettim. Hı -hı. Açık durumuna vardım. İlk önce geçen hafta, iki Hı -hı. hafta önce daha doğrusu, Sarp'ın dediği şey bir göz Hı -hı. Yani bir gözden geçirmek istedim. Sarp'ın dediği şey şuydu. Ayı neden üç tane topladı? Dört tane toplasaydı topla falan diyordu. Bence burada e, haklı. Çünkü yani... Neden tek sayıyla, yani ben işte tek bir sayıyla toplasın ki? Dört tane toplasın hem iki hem iki ona paylaştırabiliriz. Hı -hı. Yani bence... Yani siz burada hem, ayının baştan zaten çok da adaletten yana olmadığını düşünüyorsunuz galiba. Evet hocam bence ayı baştan gidip dört tane toplamalıydı ama eğer bunu baştan yapmayı unuttuysa da şu an arkadaşıyla beraber bir tane daha mantar alabilir. Ya da insan en azından biraz cömertse şunu Hı. yapabilir. Sen alabilirsin gelincik. Ben kendim kendim evime gidince yaparım kendi mantarımı toplayıp yapabilirim der. Peki mesela ayı şöyle yapsaydı daha adil bulur muydunuz ayıyı? Üç tane topladı getirdi falan falan Paylaşıma geçince ya gelince. Ben biraz büyük bir iriyim vesaire. O yüzden daha çok mantara ihtiyacım oluyor. Alabilir miyim diye sorsaydı. Yani bir bana bir sana bir tane daha bana gibi böyle hani küt küt küt diye davranmayıp. Yani buna daha çok ihtiyacım var. Daha açım daha şu daha bir şey bir şey bir şey. Daha alabilir miyim deseydi. Bu tavır size daha adil geliyor mu mesela? Kuzey Sarp. Hocam e, bir önceki bencillikte hı hı. böyle deseydi. Açıkçası ben çok aç olsam, çok nazik davrandığı için ve ya ihtiyacı olabilir. Hı -hı. Yani işte kendi de topladı. Ben pişirdim ama hı -hı. olsun. Yani Verirdim çünkü çok nazik davranıyor. Bir de çok kaba ve bencilli. Hı -hı, hı -hı. Anladım. Ömer Faruk? Hocam bence bu de, e, değişen tek şey kelimeler hocam. Yani hmm. hocam e, ayı e, her zaman aynı şey istediğini ortaya koyuyor. Hocam e, ya ben, iki, iki bana bir sana dersin ya da e, bir sana bir bana bir tane de ben alayım ders hocam. Burada her türlü ortaya koyulan hak aynı hocam. Bu yüzden bence adalette bir değişiklik olmaz. E, burada ayının gidebileceği yol e, şu şekilde olabilirdi hocam. E, gel karşılaştıralım. Kim daha çok hak ediyorsa... O olabilir. ve hocam geç, geçen programda yani iki hafta Hı. önce e, Sarp'ın dediği şeylere şöyle bir hata düşündüm ben hocam. Sarp orada hocam dedi ki e, hatırladığım kadarıyla e, nasıl diyeyim? Burada ııı e, direkt cezalandırılmalı ve kendisine de bir tane almalı. Gelincik de böyle hocam. O zaman gelinciğin de ayının yaptığı e, işte adaletsizlikten adaletsizlik Hı. değil ama e, eğer adaletsizlik ...se adaletsizlikten de farkı kalmaz. Yani hocam burada e, ortaklaşa bir şey düşünmek lazım. Yani sen e, yıkadın riskli, ben e, topladım riskli. Bunlar karar verilmeli hocam. Tamam ama bak şunu da kabul ettin ama. Hani Sarp demişti ya gelincikte sırf ayı böyle bir tavır sergiledi diye... ...karşı tavır olarak e, bunu yapmaya hakkın yok... Madem öyle ben bir tane daha fazla alayım cezalandırıcı davransın. Demek ki o zaman şunu kabul ediyorsun. Yani ayı ezici davranırsa gelincik de ezici davranıyor. Hocam ben onu kabul etmiyorum. Burada demek istediğim eğer e, bence ayının yaptığı yanlış değil ama eğer ki yanlışsa gelincik de ayın yanlış yaptı. Ve hocam hmm. burada e, yapılan yanlışlar işkendiriyorlar. Çünkü intikam almak da hani ne bileyim hocam böyle çocukça bir şey. Ama sen şimdi orada sadece sözcükler değişti dedin ya mesela bir bana bir sana bir bana. Ya da benim daha çok şeye ihtiyacım var alabilir miyim? Şimdi karşı tarafa bir söz hakkı doğdu burada. O da der ki ya anlıyorum seni ama alamazsın çünkü ya da evet alabilirsin gibi. İkincisinde bir söz hakkı doğuyor yani bu sadece orada ayının sözcükleri mi değişiyor yoksa aralarındaki ilişki de, değişiyor mu? de, ilişki de değişmiyor mu yani? Hocam devam edeyim mi? Hı hı, söyle. Hocam bence burada e, aralarındaki şeyde değişen çok az bir liter var ve ayının burada yap, bu şekilde yaparsa e, ve diğer şekilde yani ben hocam birinci şekilde yaparsa ikinci şekilde de yaparsa aynı hakkı koyuyor. Anladım. Peki Duru bir şey diyecek buna. Evet. Duru sen. Heh, durum. E, bence e, her şeyden önce şey yapmalardı. E, gelincik ee, böyle üç tane old mantar olduğunu fark edip başka bir mantar toplayıp getirebilirdi. Hı -hı. Ya da e, direkt mantar yerine yanına böyle meyve, ağaçlardan meyve toplayıp getirebilirdi. Hı -hı. Öyle olabilir. Aldım ya açlık sorunlarına başka evet. şekilde çözüm bulsaydı gelin çık evet. Peki. Şimdi... Bu sefer istekler devreye girdi. Ben daha çok istiyorum, ben daha çok istiyorum. Diyorsun. Genel olarak dediniz ki istek çok da bir kriter olmaz aslında istemek. Çünkü oturduğun yerden istersin yani. Herkes ister. Bu bir şey, bu adil paylaşımın bir kriteri olarak bunu değerlendiremediniz. Şeyi sorunca da ayının tavrı değişik olsaydı en başta. Hani yukarıdan böyle sana bana diye paylaştırıcı değil de. Ya benim durumum bu alabilir miyim deseydi bir şey değişir miydi? Kuzey Sarp diyor ki değişirdi yani. Öbürü bencildi, bu daha kibar bir davranış. Ömer fark diyor ki çok da bir şey değişmiyor orada diyor. Duru sen buna bir şey mi ekleyeceksin? Evet hocam şey orada yani her türlü aynı şeyi istiyorlar ama e, yani biri daha kibarca, biri Hı -hı. daha böyle kabaca. Yani benim daha çok ihtiyacım var demek yerine Hı -hı. ben böyle yaptım benim olmalı bu diyor. Hı hı hı. Ee, evet. Bence daha çok böyle Ken yani şey yapmamalı. Böyle hep yani değişmiyor bence anlamı ama sözler hı. değişti diye ben olsaydım vermezdim. Peki. Şimdi yine küçük bir müzik arası verelim. Ondan sonra hikaye bir kahraman daha katılacak. İşler biraz değişecek. Bakalım ne olacak. Küçük bir müzik arası. Evet. Şimdi hikayemize. Kaldığımız yerden devam edelim. Dediğim gibi bir üçüncü kahraman giriyor hikayeye. Şöyle oluyor. Bunlar mantar benim, mantar senin diye kavga ederken onları ağacın arkasından bir tilki izlemekteymiş. Tilki geliyor ve hop diye üçüncü mantarı kapıp kaçıyor. Mantar gitti. Kavga konusu olan mantar. Ve bir anda ayıyla gelince böyle dehşete kapılıyorlar ve bu haksızlık mantarımız mantarımızı çaldı. ...diye bağırıyorlar. Şimdi o ana kadar... ...benim mantarım senin mantarın... ...iken konu... ...gelip de tilki çalınca mantarımız... ...oldu o bir anda. Nasıl oldu bu? Yani... ...nasıl mantarımız oldu yani? Ece? Hocam, bence mantarımız derken... ...benim mantarım, onun mantarı... ...beraber yaptığımız mantar anlamında... ...kullanılan bir şey... ...senin benim anlamında değil... Beraber yaptığımız bir emek verilen bir şeyi hop diye biri alıp çaldığı zaman ben tabii kötü hissederim. Ben bir resim yaptığım zaman, onun üstünde çok çalıştığım zaman, emek verdiğim zaman bir an o resmi kaybettiğim zaman böyle dehşete kapılırım. Ne diyeceğimi bilemem. Aa, res ya, kuzenim de bana boyaları verir, emek yap, emeğimi desteklerse... O da der ki resmimiz beraber düşündük. Çünkü o fikri beraber ortaya koyduk. O yolda beraberdik. Ama işte o ana o kadar da... ben sen diye ayrılırlarken bir anda ortak olduklarını, bir arada olduklarını mı hatırladılar tilki tehlikesi çıkınca? Hı -hı. Evet hocam diyebilir miyim? Hı -hı. Aslında şöyle bir şey. İkisinin de hemfikir olduğu bir konu var. Hı -hı. İkisi de birbirini istediği için. de birbirini... Hocam konuşan ikisi de aynı mantır istediğinde hem fikirler ve aslında kavga ederek de bir grup olmuş olabilirler tilkiye karşı. <gülüyor> dışarıdan tehlike gelince birleştiler. Hayır hocam öyle değil aslında tam öyle. Nasıl desem böyle tam aslında kavga etmek de bir kişiyle tartışmak da o kişiyle aslında bir an dışarıdan bir etki. Şey yapması iyi, iyi kötü de olsa e, bu belki sizin grup olup o kötü kişiyle yaralarınıza tuz basmanız anlamına gelir. Peki Ömer Faruk sen ne diyorsun? Hocam e, bence burada e, şöyle bir şey var. Bu tamamen e, benim düşüncem çıkarcılık hocam. <gülüyor> hocam çünkü burada e, eğer tilki gelmeseydi bu kavganın devam edeceği e, çok bariz bir şekilde biliniyor. Ama hocam burada tilki gelince kavganın bitmesinin sebebi şu hocam bence. Gelincik ayı gibi yapamadığı için ayı da gelincik gibi yapamayacağı için. Yani hocam ayı e, tilki avlayacak ama belki tilkinin eline gelincik açabilecek. E, hocam o yüzden birlikte hareket etmeleri gerekli artık zorunlu olunca e, burada bir çıkarcılık ve zorunluluk ortaya konuluyor. Böyle bir durum. Anladım. Başka? Pekini paylaşmak isteyen var mı bununla ilgili? Benim mantarım, senin mantarın hikayesin bir anda dışarıdan üçüncü bir kişi, bir tehlikeye baş gösterince mantarımız olması. Tamam, yok galiba. Şunu sorayım o zaman. Hikayede şöyle bir şey oluyor. Neyse, tilki çalıyor falan falan. Bunlar oturuyorlar yemek için. Bu sefer de tatlı servisi yiyor gelincik ve içinde üç çilek olan bir tabak getiriyor masaya. Ve... Aaa en sevdiğim çilekler diyor ikisi birlikte ve paylaşacaklar. Şimdi bu tilki olayında yaşadılar ya, daha önce de bir tartışma yaşadılar. Bu iki karakter sizce bu üç çileği adil biçimde paylaşmayı bu kez başarabilirler mi? Öğrenmişler midir yani? Durum? ya yani Bence öğrenmişlerdir çünkü o kadar tartışmışlar ama bir ihtimalle hala yani... Bu çileyi daha çok isteyebilir. Onun için yine tartışmaya girebilirler. Hı hı. Adil paylaşmayı başarırlar mı sence? Bence yani bir ihtimalle başarırlar da ben başaramayacaklarını düşünüyorum. Başaramayacaklarını. Ha başaramayacaklarını düşünüyorsun. Neden başaramayacaklar? Çünkü o kadar tartıştılar, hı hı. yine tartışacaklarını düşünüyorum. Ha, anladım. Yaşadıklarından e, sen baktığında diyorsun ki tekrar bunlar çilek içinde tartışırlar. Ece? Hocam şey, e, bence e, bir kere tartıştıkları zaman, benim önce bir, bir yorumum var bu olaya karşı. E, olay paradoksa bağladı. Şöyle bir şey olsun. <gülüyor> <gülüyor> İkinci olanaksa yine tilki çalar diye düşünüyorum. Hı hı. Çalar, onun dışında şöyle bir şey var ki bu hayvanlar sonuçta ama kötü anlamda demiyorum. Hı hı. Şöyle ki iki halde de ikisi de e, bu konuda yine tartışırlar diye düşünüyorum. Bir kere olduğu seneden ikincisi olmasın diye düşünüyorum. <gülüyor> Peki Ömer fark, sen ne diyorsun? Hocam benim burada söylemek istediğim şu, burada hayvanlar öyle tartışmaz çünkü hocam burada galiba trikiden geri aldılar o mantarı. Yok o mantar gitti, şimdi konu çilekler. Ha. Ha, hocam o zaman şu şekilde olur benim düşüncem, bunlar yine anlaşmaya varamaz. Ve hocam eğer üç çilek varsa hocam konu burada suçlanacak biri yok. Hı hı. E, o yüzden hocam bence e, çilek, yani e, bir çilekte şey gitmeli, nasıl diyeyim, e, gelince. Niye? Hiç hatırlanmıyor hocam. Çünkü e, tatlıya e, o yaptığı için onun hakkı... E, şey soracağım sana ama dedin ya, tilkiden mantarı kurtarsalardı. Varsayalım bunlar güçlerini birleştirdiler, tilkiden mantarı kurtardılar. Hocam, Ondan zaman, sonra... O, e, bu çilek ve mantarları hocam e, kaynak olarak... E, ...baksak e, toplum altı adet kaynak da üç üç paylaştırılabilecek şekilde olup olur. Hocam ve burada e, onların bir karar vermesi gerekir. Ya iki çilek bir mantar ya iki mantar bir çilek hocam. Hı hı. E, burada e, eğer böyle bir şey olsaydı anlaşmaya e, her ikisinin de rahat bir şekilde bakılırdı. Ama hocam e, burada öyle bir durum yok. O yüzden hocam bence... E, bir diğer şeyde gelinci kaldı. Çünkü gelinciğin daha çok evi var. Eğer çileklerde Ama, Ama sen savunduğum demin savunduğun bütün kriterleri sildin burada. Çünkü orada tek sayı olması çözülemez bir problem değildi. Bir buçuk, bir buçuk diye de çözülebilirdi. Hocam, Ama e... şimdi çift sayı olunca sayılar <gülüyor> eşit oldu. Hop böldüm diyorsun. E, bu sefer hiç emektir, ihtiyaçtır, şudur budur o, o kriterlerin hepsini sildin attın bir anda. Hocam böyle olmasının sebebi şu açıkçası. Hı -hı. E, eğer... E... Böyle olursa büyük ihtimal hocam bu gece çünkü mantar toplamaya veya ekstra çilek toplamaya gitmiyorlarsa e, bu gece olması gerekir. Yani vaktinde cidden yemek yiyip uyuyacakları zamanla girer artık. Çünkü ormanda da artık e, herkes uyuyor. Hocam e, o yüzden bence e, burada e, bir anlaşmaya artık verilebilir. Çünkü hocam burada artık bir zorunluluk var. Yani yemen lazım hı hı. uyumadan önce hani aç kalmamak için. O yüzden hocam e, şartlar değişiyor ve şartların da bence hocam bu durumda değiştirir. Aslında şeye de bakmak lazım diyorsun. Yeni bir kırter de koydun. Hani bu süreç devam ediyor ya tartışma süreci. O bir gece sürer, üç ay sürer, üç yıl sürer paylaştığın şeye göre değişir. Hayat bazen yani hayatın getirdiği süreç de bu tartışmaya şekil veren bir şey olacaktır galiba. Evet, şey, e, son bir şey söylemek istiyorum. Hı -hı. E, burada tavşanın eğer e, yaptığı tatlıdaki malzemeleri e, ayı toplayıp yine tavşan böyle. Tavşan değil gelincik gelincik ah ah. Gelincik <gülüyor> hazırladığında <gülüyor> o zaman yine bir şey düşünülür. Yani yine kriterler tekrar ortaya koyulur. Ama hocam burada bariz bir şekilde e, gelincin yaptığı gözüküyor. Yani hocam gelincik getiriyor. Hem sızının hem tatlı onun. Evet. Tamam şimdi evet. Duru ısrarla el kaldırıyor bir ona söz vereyim süremiz doluyor Duru. Şey, bence eğer mantarı kurtarsalar da gelincik tatlı olduğunu biliyorsa mantarı şeye verip ayıya verip çileyi de kendine alabilirdi son kalan çileye böylece eşitlik olurdu yani. Evet ama aslında gelince bir karar verici rolü de veriyorsun orada madem öyle mantardan çok istiyorsun sen bu mantarı al ama bak çilek konusunda da bu iş böyle olacak bunu da kabul et evet. yani burada gelincik bayağı söz hakkına sahip karar verici birine dönüşüyor peki çok güzel tartıştınız İki hafta boyunca adil paylaşım konusu üzerine tartıştık orada adil paylaşımı ne belirler aslında ihtiyaçlar mı harcanan emek mi istekler mi mevcut durumumuz mu bir de üçüncü bir tehlike geldi o zaman sen ben kavgası bir anda insanları ortaklaştırdı biz dediler. Buna rağmen yine de paylaşmayı öğrenmişler midir deyince sanki çoğunuz pek de bir şey öğrenmemişlerdir gibi baktınız. Peki çok güzel bir tartışmaydı. Çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.